Evet avukat Tamer Doğan'la görüşüyoruz şu anda bu sabahki Caferah evet. mahalle Evi'nin boşaltılmasının ardından. Tamer Bey merhabalar. Merhabalar, iyi çalışmalar. Çok teşekkürler sizlere de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ee, şimdi akıllarda pek çok soru var aslında işgal evleri ya da dayanışma evleri ya da mahalle evleri. Terim olarak hayatımıza çok yakın zamanda girdi ve Caferah dayanışması da yaklaşık bir senedir Caferah mahallesinde faaliyette olan bir dayanışma evi metruk vaziyette bulunan bir binanın yeniden işlevlendirip belki de e, kamuya tekrar kazandırılması olarak okunabilir mi? İlk başta böyle bir yorum doğru mu onu sormak istiyorum size yani hukuki bir karşılığı var mı bunun daha doğrusu? Elbette e, kamuya e, açık bir alanın yani kamusal alanın metup bırakılması yani bir çöplüğe dönüştürülmesi ve bu özellikle Kaliköy'de sayısız e, mekan bu şekilde. Evet. Haliyle bunun kamu yararı için kamuya açılması e, açık bir tartışma yürütür. E, hele hele Aksaray gibi e, bir tartışma yürürken hani aynı anda hı hı. çünkü o da hazine arazisi üzerine yapılmış bir e, inşaattır ve bir şekilde aslında o da bir işgaldir. Evet. Haliyle e, Kamçol Yarar tartışmasında e, paralel olarak bu tartışmayı da yürütmek gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Dediğiniz gibi Türkiye'de yeni bir kavram gibi gözüküyor. Aslında politik olarak siz yani işte gezi sonrası dayanışmalar olarak bir yer, bir yeri, bir mekanı hazineye veya hatta bir vakfa veya hatta yer gibi e, mahkemelik bir yeri işgal ettiğinizde. Hı hı. E, işgal tartışması başlıyor. Aslında Türkiye'de eskiden beri e, işgal eden aileler vardı. Bir yerlere girip e, kovulan Hı -hı. insanlar vardı. Hı -hı. Ama böyle toplu bir şekilde girip temizlenip oranın kültürel faaliyetlere açılması e, ilk defa karşılaşılan bir durum dediğimiz gibi. Evet. E, bize gözlemlediğimiz şu. E, sanırım Devlet de bu konuda çok hazırlıklı değil hukuk açısından. Hı hı. E, bütün yazışmaları da takip etmeye çalıştık. E, valilikten defterdarlıktan, kaymakamlığa, kaymakamlıktan, emniyete, belediyeye hı hı. yapılan bütün yazışmaları okuma şansım oldu. Hı hı. İsterseniz onlardan da lütfen, bahsedebilirim. Lütfen, evet. Şöyle ki Avrupa'da çok yaygın biliyorsunuz bu işgal hareketi özellikle İspanya'da, Almanya'da, Yunanistan, İngiltere'de çok yaygın. Biz onları da epey araştırmıştık. Orada şöyle bir prosedür işgalcilere tebligat yapılıyor. Tebligatın üzerinde de hakikaten muhatap olarak işgalciler yazıyor. Şimdi Türkiye'deki tebligat kanununa göre bir muhatap bulmanız gerekiyor tebligat yapılabilsin diye. Şimdi tebliğ aşamasında da 3 gün önceden gelmeniz gerekiyor. Emniyet mensupları e, gelmişti. bu Bugünkü o, Şafak Operasyonu'ndan e, 10 gün önce gelmişlerdi. Hı hı. E, bir tebligat bırakıp gitmişlerdi. Ama muhatabı bulamayıp gitmişlerdi. O tebligatta işte e, dediğiniz gibi hı hı. Metro, mekanın, işte, hazineye ait mekanın işgal e, edildiği ve tahliye edilmesi gerektiği yönünde e, beyanları vardı. Evet. E, valiliğin. Evet. Ancak e, şöyle işledi prosedür. Geçen hafta çarşamba günü yani tebligat kanununa göre uydular. 3 gün öncesinde geldiler. Hı hı. Ee, on, bir hafta öncesinde emniyet mensuplarıyla biz e, ve Cafer'a dayanışması hep birlikte bir görüşme yaptığımızda şöyle çok güzel bir tutanak tuttular. Ee, yani kendileri de hakkındalar. Dediler ki tutanakta e, yani ezbere söyleyebiliyorum çünkü çok net okudum. <gülüyor> e, Mahallenin rahatsız olduğu çöplüğe dönüşmüş ve e, serseriler tarafından onların beyimleri tinerciler tarafından Kullanılan ve vukuat hı. bölgesine dönüşen bina yine mahallenin ortak desteğiyle bir şekilde temizlenerek ortak kullanıma açıldı ve kültürel faaliyetlere açılmış. Yani Polisin hazırladığı tutanak bu. Evet. Büyük bir kütüphane kurulmuş. Hiçbir şekilde ticari faaliyet güdülmüyor. Elektrik ve su ihtiyaçları da kendi imkanlarıyla dayanışma faaliyetiyle yani mahallenin komşu hı. dayanışmasıyla yürütülüyor. Haliyle Türkiye kanunlarına göre şu ana kadar saydığımız hiçbir şey suç değil. Evet. Tek e, yapabildikleri nedir? İşte aldıkları tahliye kararıyla emniyet görevlileri ve belediyelerine araç tahsis ederek Cuma günü gelmekti. Hı hı, hı. Geçtiğimiz Cuma işte, e, aralığı başı oluyordu sanırım. Cuma günü e, Caferah Dayanışması'nın yoğun çağrısıyla orada kalabalık bir insan topluluğu bir Saat 10'a e, doğru epey bir kalabalık birikmişti. Hı hı. Emniyette, yine emniyette görüşme yaptık. E, tahliyeye gelmeyecek misiniz şeklinde. Emniyet bize bir, böyle bir yazı gelmedi. Biz sadece Cafer'e kendiniz orayı boşaltın diye bir talimat verdik. E, bize daha görev yazı gelmedi dediler. Biz de kendi aramızda bunu değerlendirdik. Türkiye'de işler Avrupa'daki gibi usulünün uygun yürümüyor. Hani tebligatı yaparım sonra da gelirim e, yasal bir şekilde boşaltırım gibi yürümüyor. Türkiye'de Hı. işler sabaha karşı yürüyor genelde. geçmiştenleri bildiğiniz bildiğimiz gibi. Evet. Ve Tam... e, tahmin, tahmin etmiştik yani... Hı. Bu aralar geleceklerini, gece yarısı geleceklerini tahmin etmiştik. Yani daha söyleyeceklerim var size sorularınıza göre. Evet yani şey biraz toparlayalım en baştan aslında. 10 gün önceki tebligat yine polis tarafından mı bırakılmıştı yoksa valilikten mi gelmişti onu anlamadım. Yani Kaymakamlık. Mi... Ha, kaymakam. Kaymakamlığın e, gönderdiği e, polis memurları. Hı hı. Sonra polis memurlarının tuttuğu e, tutanakta. Tutanakta geçen hafta e, hı hı. şey ondan hemen sonra polis memurları e, gidiyorlar. Cafer A Dayanışması bizi aradı gitti. Evet. Hı -hı. hep beraberdik orada. Hı -hı. Şöyle, yap, e, arkadaşlar tebligat almıyorlar. Hani hukuki e, e, olarak da haklılar da. Hı -hı. Bunu e, komiseri de söyledik. E, şimdi CAFERA Danışması'ndan orada olan arkadaşlara tebligat yapmak istediler. Bildirdik de dedik ki, arkadaşların en doğal hakkıdır bu tebligatı elden almamak. Çünkü ileride işgalci olarak yargılayacaksınız. Hı -hı. Örneğin burayı gece Şafak Operasyonu'yla bastığınızda, Hı -hı. burası bir tarih eser, ikinci dereceden tam olarak bilmiyorum ama tarih eser. Hı -hı. Haliyle Çevik Kuvvet içeri girdiğinde bir e, hunharca bir davranıştan o tarihe seyrede zarar verilirse ki bir senedir Cafer Adenizması buna inanılmaz itina gösterdi. Evet. E, bir zarar verilirse bu tebligatı teslim alan veyahut da tutana imzatan kimse bunu muhatap olarak alırsınız Hı -hı. demiştik. O yüzden de e, Cafer Adenizması'ndan o esnada orada olan bir arkadaşımızı Yakut diye bir arkadaşımızın Hı -hı. ismini aldılar yine de Hı -hı. E, imzadan imtina etti kendisi bizim de hukuki yardımlarımız sonucu imzadan imtina attı ben dedi hani Hı -hı. tamam güzel yazdınız ama imza atıyorum dedi Hı -hı. E, biz e, hukukçular olarak e, Hazirun imzası attık yani benim dedim, çekinecek bir şeyim yok atarım imza Hı -hı. Hı -hı. daha sonra yani güzel çok güzel bir görüşme oldu yani sizin burada çok güzel e, şeyler yaptığınızın farkındayız Hı -hı. kamu yararı yüzülüyor mahalle için çok güzel bir iş yapılıyor burada Gözlerinin önünde küre hazırlıkları vardı evet. vesaire kütüphaneyi gördüler. Ama, ee, ama dedi, o zaman da söylemişlerdi bize bir karar yani emniyet e, gelirse gidin orayı boşaltın biz gelir boşaltırız demişlerdi. <gülüyor> biz de e, demiştik ki e, tahliyenin hayata geçirilebilen sizin bir muhatabınız olması lazım. Yani evet. kimi çıkarıyorsunuz oradan yani tebligat yapamadınız. <gülüyor> e, bu gece e, gece yarası o bahsettiğim imzadan imtina eden arkadaşı evinden almıştım. Öyle yani mi? usulüne uygunmuş gibi yapmak için onu evinden almışlar. Onunla beraber demişler. Hmm, anlıyorum. Peki bu operasyonun hukuki temeli nedir? Doğrudan hazineye bağlı bir taşınmazın işgal edilmesine dair bir prosedür mü bu boşaltma kararı? Evet, evet tamamen öyle. Hazineye ait bir taşınmazın işgal altında olduğu için işgalleri dışarı çıkarılması ve eşyalarına el konulması. Evet ama elde bir tutanak var ki onun faaliyeti <gülüyor> neredeyse bizde yansak. Tutanak altın değerinde. Saklıyoruz tutana. Evet. Peki bundan sonra nasıl e, ilerlenecek? E, Cafer Ağdayanışması e ile irtibatlasınızdır diye. E, tabii, ki, tabii ki akşam da gideceğim. Evet. Tamam ya, bundan ediyorum. sonra nasıl ilerlenecek? Birincisi e, kaymakamla e, ve belediye ile görüşmeler yapıldı. Aslında bir köşede var bugünkü olayda, bu geceki olayda. Hı hı. Çünkü e, bir hafta bir e, süre verilmesi konusu cuma günü yapılan görüşmelerde. Evet. Ee, arkadaşlar yani Cafer Aydanışması'ndaki arkadaşlar söylüyorlar. Bu bir Sonuç itibariyle bu bir vakıf e, alanı Yani bir metruk olsa Vakfa ait bir e, taşınmaz Buranın e, çok cüz'lü bir FETA maki, e, mahallenin Kullanılması için kullan, e, Kamu yararı için çok yüzlü bir kira ile Kullanıma devam edilmesi Tartışması başlamıştı bir İkincisi bu bir hukuksal kararsa bunun itiraz yolları, iptal Hı. yolları ya da işte tedbir yolları da olmalı. Örneğin bir işgal söz konusuysa siz tahliye kararı aldıysanız bizim Hı. de karşı hamle olarak bu kararın durdurulması için evet. dava açma hakkımız var. Haliyle evet. bu kadar hızlı hayata geçirilmesi yani bizi düşündüren kısmı orası. Yani e, kaymakamlıktan karar alınıyor ve cuma günü bu tahliyeler yapılıyor. Geçtiğimiz cuma ve e, bugün günlerden salı yani pazartesi gecesi bir şekilde kolluk güçleri, özel timlerle, çevik kuvvetle sokakta <gülüyor> kapatarak bir şekilde orada insanların türlü türlü emekle topladığı kitapları, evet. yaktıkları sobalarını falan hepsini dağıtarak, kapıya da kaynak yaparak evet. gidiyorlar. Hani yine bir şekilde kamu yararı değil de kamuya kapatılan bir alandan bahsediyoruz. Evet ve kamu malında zarardan bahsediyoruz. Bilmiyorum biliyorsun yani şey kamuoyu tartışması sizin başlattığınız bir bir kamuoyu tartışması beraberde yürüyecek. Hı hı hı. Ee, onun yanı sıra Sosyal medya kampanyaları yürüyecek ve e, Aynı anda da hukuki süreci olacak gerek evet. Kaymakamlık gerek defterdarlık Hazineyle direkt muhatap olunup e, Belediyeyle Çünkü sonuç itibariyle e, Bu bir hukuki adımsa hı hı. Bir tarafında bir hakkı olmalı Örneğin e, oraya bir zarar vermedi Bizi gece orada olması gerekiyordu Bunu bizzat söyledik Kimin? Bugün e, komiserine de söyledim telefonda hı. O arama Ta tahliye işlemleri esnasında Hı -hı. bizlerin gözlemci olarak orada olmak evet. istiyordu. Evet. Neden? Çünkü biz e kayıtlara geçecek, biz oraya zarar vermemişiz. Bu ara arama esnasında kolluk güçleri bir zarar verirse orada bizim e hazırın olarak bulunmamız gerekiyor dedik. Evet. Yani her yönden e hukuk adı altında yapılan şeyin kendisi operasyonu kendisi hukuksal değil. Evet belgeleri var neyse ki. Tabii ki. Evet, evet. Yani şu ana kadar ki bütün tebligatları yazılmasına saklıyoruz. Evet ve bu sabahki operasyondan geriye kalanlar da zaten şu anda PDRP'yi paylaşılıyor evet. insanların gözü önünde oluyor aslında bakarsanız her şey Şimdi tamamen bir son bir soru var aklımda Buyur. Fırat Seymen'le geçtiğimiz hafta yaptığımız ufak bir mülakat vardı Cafer Dayanışması'ndan Fırat Seymen'le orada forumda en son bu evin statüsüne dair bir tartışmanın tartışmana yürüdüğünden bahsetmişti demin bahsettiğiniz bu hani hukuksal olarak mesela durdurma kararı Alması için galiba Cafer'a dayanışmasının da kendi statüsünü belirlemiş olması gerekiyor değil mi? Şu anda o evet. radede mi, ne aşamada i̇şte acaba? Bir hafta mı? süre o, o aslında. Bir hafta boyunca hı. tartışılacaktı. Sonuç tibariyle güzel kişi yok. Hani bir dernek veyahut da bir kooperatif üzerinden hı hı. bu binanın kullanıma devam edilmesi tartışılacak. Ama hı. işte dediğim gibi e, bu tartışma bile beklenmeden girildi. Evet. E, belki Cafer'a bu kararı çıkart formundan. Ama elakin. Sonuç yani itibarı, şöyle düşünelim, ee, belki e, Cafer A'nın bir kısmı 7 kişiyle ve e, yedekleriyle bir dernek girişimi olarak hı hı. E, kaymakamlıkla görüşmeyi yürütebilirdi evet. ya da kooperatif üzerinden. Evet. Bu kişinin kurulması e, tartışılırken... Bu operasyonun yapılması sıkıntılı. Hı hı. Evet bu operasyonun hukuki mahiyeti gayet tartışma götürür olduğu için belki hı hı. halen de hukuki süreç yürütülebilir, başlatılabilir gibi umut vadeden bir yerde bırakabiliriz diye düşünüyorum. Tabii dersiniz? ki yani şöyle olmuş oldu. Kapik e, tıpkı eski günlerdeki gibi hı hı. metruk bırakarak kaynattılar. Yani o kaynağı e, sonuç itibariyle hukukla açıklayamayız ama meşru bir şekilde birileri kırma hakkı var. Çünkü orada devletin resmi mühürü yok. Hı hı. Orada yasal hiçbir sıkıntı yok. Hı. Ancak Tekrar tekrar aynı şeyleri yaşamamak için sizin dediğiniz tartışmayı yürütmek lazım. Hı -hı. Sizin dediğiniz hukuki adımları atmak lazım. güzel kişilik tartışmalarını yürütmek lazım. Evet. Ama burada sonuç itibariyle toplumdan alınan bir meşruiyet var. Mahalleden evet. yani oranın öz e, yönetiminden alınan bir meşruluk var. Evet. Haliyle e, burada önemli olan bu akşam veya yarın e, oranın tekrar kullanımı açılması mıdır? Yoksa e, normal yollardan tekrar açılması mıdır? Çünkü konuk yapmış atmış oluyor. Sadece içeriği darmadağın edip kaynatıp hı. gitmiş oluyor. Yani evet. Kamuya tekrar kapatmış oluyor. Kamu yararının e, gözetilmediğini tekrar göstermiş oluyor. Evet yani bir dalaş olmasındansa e, ortada aslında Türkiye'deki hukukun yeni bir iştahata kavuşması ve bunun aslında kamu yararına bir kazanın e, olacağı gibi bir gerçek var önümüzde. Ko hı hı. Ko kolay gelsin. Hepin Çok teşekkür gelin. ederim. Kolay gelsin bize. Görüşmek, İyi, üzere. görüşmek hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.